Deviyat güncesi. Yapım ve yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan. sevgili arkadaşlarım, bir edebiyat güncesinde yine birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Ferhan Serin ve ben Süheyla Barak, size çok değerli iki tane yazarımızdan bahsedeceğiz. Ben Orhan Kemal'i anlatmaya çalışacağım. Arkadaşım da Haldun Taner'den bahsedecek. Öncesinde size bir duyuruda bulunmak istiyoruz. Ee, Ezacı Odası Edebiyat Kulübü'nü kuruyor. Için, bunun için de sizin katılımınızı bekliyoruz. Sevgili arkadaşım Hatice Akbaydoğan önderliğinde e, ve bu programı sizlere dönüşümlü olarak sunan bizler e, hep birlikte e, böyle bir Edebiyat Kulübü kuruyoruz. E, değerli yazar ve şair Enver Ercan e, yönetecek e, toplantılarımızı. Edebiyatla ilgilenen arkadaşlarım istedi istedikleri zaman katılabilirler. 3 Kasım. Evet, ilk toplantımız 3 Kasım Salı 3 Kasım. akşamı. Ezacı Odası 6. katta birlikte olacağız. Bekliyoruz katılımlarınızı arkadaşlar. Evet, şimdi evet. öykülerimize izninizle geçmek istiyoruz. Önce söyle arkadaşım, kendi öyküsünü okuyup birlikte onun üzerine yorum yapacağız. Evet. Arkasından ben Ezacı Ferhan evet. Haydun Tener'le ilgili bir öykü okuyacağım. Evet. evet. Arkadaşım başlıyor. Benim e, tanıtmaya çalışacağım yazarım Orhan Kemal. Aslında çok da fazla tanıtmaya ihtiyaç <gülüyor> duymuyor. Bu son zamanlarda e, bir de dizisi var Hanım'ın Çiftliği. Seyretmeyen yok. Evet. Evet. Yine başlar baş daha başlamadan bir anekdot var. Bu son günlerde böyle çok dolaşıyor. Bu yeni gençlerden birisi kitapçının vitrininde e, şeyi görüyor, e, Aşkı Memnun'u'yu görüyor. Aa diyor, bakın diyor Aşkı Memnun'un kitabı çıkmış diyor. Ya ne kadar acı. Ünlü yazar Halit Ziyavşaklıgil'in eseri. Ee, şimdi diziden ötürü evet, biliniyor evet. daha ziyade evet. Kuvanç Tatlıtuğuz evet. ve Beren Saat'ten ötürü evet. biliniyor evet. ne yazıktır ee, şimdi benim de e, şey ben, söyle, yani aslında Heh. şöyle düşünüyorum. Bu e, dizi furyası bazen çok da faydası oluyor. Evet. evet. Şimdi e, hakikaten dediğin gibi e, unutulmuyor. Gençler ilgi e, ilgi sağlıyor. Onun üzerine onun gitip kitabını alıyor. Tabii böyle olmamalı Keşke. ama tabii bilmeleri ha, yani, lazım ama e, olsun. Yine de bir faydadır Zara. diyoruz. <gülüyor> evet. Sarar evet. neresine dönersek? Evet. Orhan Kemal'le e, başlamadan önce onun e, bu hanımın çiftliği ile ilgili hı hı. bir dizisinde bir söyleşisi vardı. E, Güneri Civaoğlu'nun programında e, şeyle Mehmet Aslantuğ'la e, Özgün e Alma onlarla ilgili oturup sohbet etti oğlu. Ve orada çok hoş şeyler söyledi. E, çoğu arkadaşımız belki seyretmiştir ama seyretmiş miydin sen? Yok. O, o zaman ara Gerçekten. ara sana tamam. o, o söyleşiyle ilgili katılımlarda bulunacağım. Hı hı. Öyleyse madem ondan başladık Ben e, Orhan Kemal'e başlamadan e, Güncel de bir konu Hanımın çiftliğiyle ilgili Bir kısa bir bilgi vereyim Aha, evet. e, Bu bir üçleme Aslında üç kitaptan oluşuyor İlki vukuat var İlk e, Burada değişen sosyal ilişkilerin insanların yaşamlarını nasıl yönlendirdiği topraklarını kaybedip yoksullaşan çiftçilerle toprak ağları arasındaki gerilen ilişkileri değerlendirirken e, bu düzlemde kadın işçilerin kimlik arayışları anlatılıyor. E, bu üçlemen ikin, ikinci bölümünün adı Hanımın Çiftliği. Yine bunda da ağalık sorunun yanı sıra paranın değişime uğrattığı hayatlar insanın en soylu duygularından olan aşkın bile soysuzlaşması anlatılıyor. Üçüncü bölümde kaçak. Toprak ağlarının yarattığı sorunlar, toprağın el değiştirmesi ve topraksız intika insanların intikam duyguları ele alınıyor. Bu böyle bir üçleme. Bu hanımın çiftliği adı altında sunuluyor. Şimdi gelelim Orhan Kemal'e. Bir de şey bu... Orhan Kemal'de de ve benim Haldun Taner'le ilgili bir şey yakaladım. Sen de onu fark etmişsindir. Babaları ikisinin de eğitimli. Evet. Orhan Kemal avukat. avukat. Baba, e, şeyi de, Haldun Taner'in de profesör oğlu. Yani şey enteresan e, şey çok enteresan geldi. Görüyorsun ki yani eğitimli insanların çocukları Böyle güzel eserler çıkartmışlar bir baş kaldırma artık onu zaman içinde senle evet. tartışırız. Bu yani niye? yılların ha. şey gerçekçiliğin Türk öyküsüne etkileri filan. Önce bir hayat hikayesinden tamam. başlayayım kısaca. Hı -hı. Orhan Kemal'in adı? Mehmet Raşit Öğütçü. Avukat politikacı Abdülkadir Kemal'in oğlu olan yazar, babası politik nedenle Suriye'ye kaçınca öğrenimini yarıda bıraktı. Bir yıl sonra 1932 yılında Adana'ya döndü. Pamuk fabrikalarında işçilik, katiplik yaptı. Askerliği sırasında 5 yıl hapse mahkum oldu. Bursa cezaevinde Nazım Hikmet de tanıştı. Ondan etkiler aldı. 1950 yılında İstanbul'a yerleştikten sonra geçimini yazarlıkla sağladı. Tedavi için gittiği Sofya'da öldü Bu kısaca bir şeyse Bizim sürekli okuduğumuz kitaptan alınma Bunun Daha geniş Daha olarak. genişi Çünkü Yaşadığı çevreden etkilenmiş Birebir Çukurova'da yaşamış evet. Pamuk işçiliği yapmış evet. Katiplik yapmış ama o ortamlarda bulunmuş Ve oradan etkilenmiş bir yazar Edebiyatımızda toplumsal gerçeklikler ve yoksul insan hayatlarından söz ediyorsak eğer Orhan Kemal'e ayrı bir sayfa açmak zorundayız. Çünkü Orhan Kemal Gerek ilk romanlarında sözünü ettiği çocukluk ve gençlik anılarını, gerek Çukurova'yı anlattığı ikinci dönem romanlarını ve gerekse de İstanbul'un kenar mahallelerinde geçen son romanlarını hep aynı kesimden insanlara, hep maddi hayatın ezdiği dar gelirli ve yoksul insanların ayakta kalma savaşlarına, umutlarına, sessiz bir öfkeyle katlandıkları kaderlerine ayırmıştır. <gülüyor> Edebi açıdan başarılı bulunmayacak romanlarında bile alt sınıfların temsili eksiksizdir. Gerçek olan öğrenmektir. Nereden nasıl öğrenirsen öğren. Nereden nasıl öğrendiğin, diploman, hatta neler bildiğinde önemli değil. Ne yaptığın önemlidir, diyor bir yazısında. Kendilerine toplumcu gerçekliği yakıştıran kuşağın en etkili isimlerinden de Kemal. 1950'li yılların Türkiye'sinde yoksulluk ve zenginliğin ifade ettiği anlam ve karşıtlıkları kimi zaman mekanda, kimi zaman tarlada, bazen fabrikalarda, hapishanelerde, yeşilçam kapılarında ve yüksek tahsil etrafında bireysel dramların ardındaki ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümleri ihmal etmeden ve fukaralık edebiyatına kaçmadan kolaylıkla özetleyebilir. Orhan Kemal, maddi sorunlardan söz edilmesi, doğrudan açlıktan, sefaletten de dem vurulması demek değildir sosyal dengesizlik ve onun yarattığı acılar. Karakterlerin bireysel kaderleri ve tutkularında çıkar ortaya. Kurtulmayı düşledikleri bu hayatın sıkıntıları içinde bile bütün insani özellikleriyle yaşar onun romanlarındaki kahramanlar ve o dönem romanlarındaki stereotiplere hiç benzemezler. Asıl adı Mehmet Raşit Dövütçü olan Orhan Kemal 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.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 ailece gidince orta son sınıftaki öğrenimini bıraktı. Ailece Beyrut'tadırlar. Beyrut'ta Fıstıklı tarafında oturuyorduk. Lübnan tebaası olmadığımız için babam avukatlık yaptırmıyorlardı. Babam da annemin bileziklerini bozdurdu. 16 sermaye ile Burç Meydanı'na çıkan aralıklardan birisinde yüksek bir apartmanın altında küçük bir lokanta açtı. Babam lokanta epek uğramazdı. Yemekleri Süreyya adında bir Türk mülteci pişirir.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 Tıp onlar gibi ceketlerimiz omuzlarımızda, onların bastıkları parkelere basmak gururu içinde, iş güç sahibi insanlardık. Daha sonra burada bir bası evine işçi olarak girdi. Vazifem kağıt kesme makinesinde kol çevirmekti. Vişne çürü yüfesini daima sol kaşına doğru yıkan ustamsa zayıf, uyum bo uzun boylu, dehşetli şakacıydı. Herkese takılır sık sık kahkahalar atardı de evvel işbaşı yapıyor, makinenin bir kenarına ilişiyor, evden getirdiğim esmer somunumu birkaç zeytinleyiyordum. Çok geç, geçmeden öteki işçilerle mürettipler de geliyorlardı ve derhal iş başlıyordu. Bir yıl kadar Suriye ve Lübnan'da kaldı. 1932'de Türkiye'ye dönünce Adana'da çırçır çır fabrikalarında işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu yaptı. 5 Mayıs 37'de evlendi, 38'de kızı Yıldız doğdu. Aynı günlerde Nide de askerlik görevine başladı. Burada yabancı rejimler lehine propaganda ve isyana muharek suçundan yargılanarak 1939'da 5 yıla hüküm giydi. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yattı. 1940 yılının kışında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'te tanıştı. O tanışma anını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 El sıkıştık. Ayaklarının topuklarını hazır oldaki bir er gibi birleştirerek kendisini teşrifatı zorladığı aşikar bir tarzda ciddileşmeye çalışarak ben Nazım Hikmet dedi. Bu tanışma onun sanat yaşamının belirgenleşmesinde bir dönüm noktası oldu. Benimle inceden inceye uğraşıyordu. O kadar ki yarı aydınlığımdan yahut küçük burjuvalığından gelen vıdı, vıdı, vıdı vıdıcı tabiatımla, bir takım huy ve telakkilerime varana kadar her şeyimle. 43'te tahliye olunca Adana'ya döndü. Karataş'ta toprak taşıma işinde bir ay yaptı. 44'te devlet demir yollarında muvakkat hamal olarak çalıştı. Aynı yıl haziranında da İzmir'in naklet ambarında iş buldu. Bir süre sonra bu işten çıkarıldı. 44'te de oğlu Nazım Doğdu. Hani için bunları böyle çok ayrıntılı anlatıyorum. Yani hep romanlarında hikayelerinde hep bunları görüyoruz. Hep evet. Yaşamış evet, evet. tam içinden gelerek. Evet.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 17 Nisan 50'de ailece İstanbul'a yerleşti. Bu geç göç serüvenini kendisi şöyle anlatmakta: Adeta itiliyordum İstanbul'a. Yazı işlerine baktığım bu sayede kıt kanat geçirmeye çalıştığım çeşitli derneklerdeki işlerime de şıp diye son verilmişti. İktidara yeni geçen Demokrat Partiler tarafından. Sebep politik miydi yoksa benden açılacak yer ya da yerlere kendi partilerine mi kaydıracaklardı bilmiyorum. Berem Savaş Derneği, Bağ Bahçeler Derneği, bir de o zamanki adıyla Etip Bağ odasından aldığım paraların toplamı vergiler çıktıktan sonra ya 160 ya 180 liraydı bu paradan dolmuştum. Bir de beni bir türlü İstanbul'a salıvermek istemeyen babam ölmüştü. İstanbul'da geçimini yazarlıkla sağladı. Kasım 57'de 4. çocuğu Işık Doğdu.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 Suç teşkil eden bir ciyet bulunmadığı hususundaki rapor üzerine 13 Nisan 1966'da serbest bırakıldı. 17 Temmuz 1968'de de bu davadan beraat etti. Bulgar Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzerine gittiği Sofya'da tedavi edilmekte olduğu hastanede 2 Haziran 1970'de öldü. Yazın yaşamını askerdeyken şiirle başladı. İlk şiirleri Raşit Kemali imzasıyla 7 gün ve yeni mecmuada çıktı. Bunları hapisteyken yeni ses, ses, yürüyüş dergilerinde yayınladıkları izledi. <gülüyor> Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk, ilk düz yazısı Baba Evi romanının bir bölümü olan Balık 1940'ta Yeni Edebiyat gazetesinde yayınlandı. Eserleri... Ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, 72. kuruş. Ee, bir de 1900'lü yazım tarzıyla ilgili. 1900'lü 40'lı yıllar gerçekçiliğin Türk öyküsünde egemen bir sanat anlayışı olarak yerleştiği bir dönemdir. Aslında bu dönem ırk üstünlüğüne dayalı bir toplum düzeninden yana olanlarla sömürünün ve eşitsizliğin ortadan kalkmasını isteyenler arasında çatışmaların baş gösterdiği bir dönemdir. 1939 ve 1946 yılları arasında yukarıda söz edilen düşüncelerden ikincisinin temsil edildiği ve sanatın toplumsal, işlevinin sun, savunulduğu Ses, Yeni Ses, Yeni Edebiyat Hamle, Yurt ve Dünya Gün, Ant, Söz gibi dergilerin çıkarıldığı dönemdir 1940 Kuşağı adıyla anılan ve eserlerinde <gülüyor> o dönemin edebiyatına egemen olan savaş karşıtı düşüncelerini yansıtan Halikarnas Balıkçısı Samim Kocagöz Kemal Bilbaşar ve Orhan gibi, Kemal gibi öykücüler bu dönemde belirmişlerdir Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kurtuluş ve bağımsızlık coşkusunu yaşamış, yeni bir toplum yaratma düşüncesini benimsemiş, bir kuşaktan oluşan ve yaşları 20 ile 40 arasında değişen bu sanatçılar belli bir ideolojiye bağlanmasalar da çağdaş düşünceyle beslenmişler, dünyada olup bitenleri yakından izler olmuşlar, halkın içinden gelmişlerdir. Orhan Kemal 1914 ve 70, şey 1940 yıllarından itibaren yayınladığı öykülerinde, romanlarına oranla daha yalın ve çarpıcı bir gerçekçilik anlayışından yola çıkar. ırgatların gündelikçilerin, çırak ve işçilerin yaşamını insancıl bir sevgiyle yansıtırken, toplumsal, giderek ekonomik çelişkileri de göz ardı etmez. Sömürünün kırsal kesimde ya da sanayi kesiminden olsun a patron baskısının yol açtığı dramları sergiler. Popülizme sapmadan kentin kenar mahallelerinde oturan emekçi halkın günlük yaşamını özlem ve düşlerini kendine özgü bir duyarlılıkla anlatır. Ne var ki dil beğenisi biçim kaygısı bu duyarlılık yüzünden ikinci planda kalmıştır hep. Orhan Kemal öykülerinde ve romanlarında güç yaşama koşulları içindeki küçük insanları, onların geçim sıkıntılarını canlandırır. Ancak sanat anlayışı yalnızca tanıklık etmeyi değil, halkın daha iyi bir yaşama ulaşmasına yardımcı olacak uyarıcı, yönlendirici bir gerçekçilik yolunu izlemiştir. Gurbetçilerin İstanbul'daki yaşamından kesitler vererek, köylülerin, ırgatların, küçük el sanatları ile uğraşanların, küçük memurların Kadınlarla, genç kızlar ve çocukların serüvenlerini ele alan kenar mahallede yaşayan, kendi toplumsal konumlarından daha geriye itilmiş ailedeki kadınlarla ilgili eserler yazmıştır. İstanbul gibi büyük kentlerdeki küçük insanların sorunlarını işleyen ve gerçekçi edebiyatımızın önde gelen, önde gelen yazarlarından biridir Orhan Kemal. Ee, bir de onunla ilgili yazılarda, diyaloglara dayanan yalın anlatımı ve olay örgüsüyle kimi zaman senaryo tekniğine yaklaştı diyorlar. Ee, senaryo ulaşan eserlerin de evet. ondan bir sebebi herhalde. Fakat şey e, yani e, yaşamları ben oğlunun e, işte dediğim gibi röportajını dinlediğimde e, tutuklandığı zaman işte oradan e, eşine mektup yazmış. O mektupta e, senden çok özür diliyorum karıcım demiş. Hakikaten yaşamları çok çetrefilli, sıkıntılı, ekonomik anlamda da çok sıkıntı çekmişler. Özellikle oğlu şöyle anlatıyordu işte her akşam e, annem kapıda onu beklerdi. E, ve eğer yüzü çok e, kötü ise girdiği an kimse onun yanında durmazdı. Hepimiz çil yavrusu gibi ka kaçışırdık diyor bir e, şeyinde e, tam o söyleşi sırasında. Eğer biraz yüzü gülüyorsa belli ki parasını almış e, ve bize destek çıkacağın ifadesiyle Güler bizi işte e, kucağına alır sever e, ilgilenirdi diyor. Yani ekonomik anlamda da çok büyük sıkıntılar çekmişler. Vallahi, ama onlar da ve hep beslemiş. eşinden, hep eşinden e, mektuplarında bu anlamda çok özür diler. Evet. Temin eserlerini okurken notlarımı karıştırdım. Sırasını hı hı. bulamadım. Evet, öyküleri var. Ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kız, kızı, arka sokak, kardeş payı, babil külesi, dünyada harp vardı, mahalle kavgası, işsiz, önce ekmek, küçükler ve büyükler. Ayrıca öykülerinden yapılan derlemeleri var. Ee, romanları, baba evi, avare yıllar, mürtaza, ile bereketli topraklar üzerinde, suçlu, devlet kuşu, e, dünya evi, el kızı, hanımın çiftliği, eskici ve oğulları, yine bu da bir filmi çevrilmişti. Hepsi bunların filmi çevrildi, evet. Bir filiz vardı, müfettişler müfettişi, yalancı dünya, evlerden e, bir sürü, anı, anı yazısı var, Nazım Hikmet'le üç buçuk yıl, kuşam. E, çeşitli incelemeleri ve röportajları da var yayınlanmış. öyküleri zaten şey filme çok uygun. Evet. Çok işte yazım, evet yazım yazım tarzından dilinden ötürü. Evet. evet sen bize Dinle. arka sokak okuyacaksın. Evet şimdi arka evet. sokak okuyacağım. Dinliyorum. Sokak bir an kadın çığlıklarıyla doldu. Ne var ne olmuş? Sorma kardeş. Bir kadın, fakir bir kadın. Altta yok üstte yok. Ee? doğuruyormuş Nerede? Arka sokakta Arka sokağın alt başındaki kulübesine ancak giren kadının gözleri yuvalarından fırlamıştı. Müthiş bir ıstırap çekmekte olduğunu açıklayan yüzü kıpkırmızıydı. Toprağa diz çöktü, karnını avuçlarıyla bastırarak inledi. Dört yaşındaki kızı az ileride iri mavi gözleriyle annesine bakmaktaydı. Kadın tekrar çocuk iki yanına bakındı. Yüksek yüksek duvarları ile evler, önde cadde. Caddede iki kedi birbirini kovalayarak geçti. Kadın koyun kapağında. Çocuk dehşetle döndü. Anneciğim. Kadın cevap veremedi. Çocuk tekrar etrafına bak. Sancı birdenbire geçmişti. Yerden kalktı, kulübelere kendini bıraktı. Sancı'nın tekrar ördü. Kapıdan çocuk tekrar "Anneciğim." diye seslendi. Kadın acı acı gülümsedi. Yavrum sancı tekrarlayınca kadın kıvrıldı. Ta iliklerinden kopup gelen bir iniltiyle mindere devrildi. Kulübenin iç, içinde uçuşan bir takım karaltılar fark eden çocuk birdenbire korktu. Fareler uçuyor gibi geldi. Yahut kara böcekler. Ne kadar da çoktular kulübenin içinde uçuşuyorlardı. ''Anneciğim'' diye bağırdı. Kadın başını kaldırarak çocuğa baktı. ''Oradan ayrılma evladım'' dedi. Ebe hanım teyzen neredeyse gelir. Ey anneciğim ayrılmam. Kulübenin içi böcekler çoğalıyordu. Kadın yeni bir saniyordu. Bir erkek gibi iri kemikli Ebe hanım sokağın ortasında durmuştu. Kocası mocası yok dedi. Ahiret suallerini bırakın da bir şeyler verin. Yazık ayol. Komisyoncunun karısı. Kim bilir kimden peydahladı dedi. Ebe kimden peydahlarsa peydahlasın hanım. O da bir can taşıyor he? Ben bir şey demedim ki Ebe Hanım teyze. Başkasının gözündeki çöpü görmek kolaydır evladım. Marifet, şoförün karısı. Kendindekini görmekte diye laf at. Bana bak şırfıntı, dedi komisyoncunun ki. Açtırma ağzımı ha. Aç bakalım, açarsan ne varmış? Açtırma işte, o kadar. Bildiğim bir şey varsa söyle kızım, hanım açık benim. Belli. Kavga büyüme istidadı gösteriyordu. Araya gene eve girdi. Kavgayı bırakın ayol. kadın ya doğurdu ya doğuracak. Bezden, eski çamaşırdan neyiniz varsa verin. Hadi çabuk. Bunun üzerine bezler, küçülmüş zıbınlar, gömlekler yağmaya başladı. Komisyoncununki, şoförünkini göz hapsine almıştı. Şoförünki birkaç parça bezle çocuğunun iyice küçülmüş çiçekli bir entaresini verince, komisyoncununki... Al Ebe Hanım diye pencereden seslendi. Tut şunları. Dört tane bes, iki gömlek, bir fanila, bir de eski papiyle. Dur Ebe Hanım dedi, şimdi geliyorum. Herkes merakla bekliyordu. Şoförünki az sonra bir deste çamaşırla dışarı çıktı. Küçük kızının üç entarisini, iki donunu, dört gömleğini, iki çorabını, iki papisiyle on lirayı Ebe Hanım'a teslim etti. Komisyoncununkinin de aklından da yeni yeni bir şeyler geçtiyse de bu kadarının fazla olacağına hükmederek aldırış etmez göründü. Ebe sokağın köşesinden çıkınca kulübe kapısında bekleyen çocuk Ebe Hanım teyze kadın hazırdı zaten rastgele çömeldi. Ebe Hanım antenler gerilmiş arka sokaktan gelecek haber sabırsızlıkla bekleniyordu. Doğurmuş kadınlar kendi doğumlarını hayalliyor. Karşıdan karşıya gözleriyle anlaşarak yüzlerini vuruşturuyorlardı. Şoförünki de konuşmaya başladı. Çok da fakirmiş. Ters gelirse ne yaparsa iyi. Parası yok ki ameliyat olsun. Zavallı kadın. Göz göre göre ölür. Fakir fukarayı da hükümet düşünmeli kardeş. Parası yok diye göz göre göre ölmesi reva mı? Hak mı? Doğru. Sezeryan yapmak lazım Bizim akrabaların gelinine yaptırdılardı Ama onlar çok zengin Zenginliğe kalırsa Bizim de öyle zengin akrabalarımız var ki Ya bizim? Bizimkiler her yaz İstanbul'a giderler Boğazda, adalarda, köşk, kiralar Avuç avuç dolusu para verirler Herkesin de zengin akrabaları var hanım Bizimkiler ta Avrupalara giderler Mahalleli akrabaların zenginliğiyle övünen iki kadını bırakıp fakir kadına döndü. Şu kadın hiç aklımdan çıkmıyor. Benim de kazasız belasız doğurur inşallah. İnşallah ama hükümetin bir yeri olmalı. Böylelerini orada doğurtmalı. Doğum evi var ya işte. Kafi mi? Orada bile iltimas. Sana doğru bir şey söyleyeyim mi? Fakir fukara kısmı yaramazlık etmemeli. Hele kocan yok mu? Fakir mi? Doğurmamalı. Hükümet bir kanun çıkarıp yasak etmeli. <gülüyor> ne güzel. <gülüyor> Hoppala bir bu eksikti. Zavallılar her şeyden mağrum zaten. Bir de cık, hem o kanunu çıkaranlar düşünmezler mi? Fakirlik Allah vergisi. Günün birinde kendilerini yahut da çoluk çocukları fakirleşirse. Doğru o sebepten. Sonra nefis kardeş. Zenginin nefsi nefis de fakirin ki cenab Allah köpeklere bile vermiş o nefsi. Ufak tefek sinirli bir kadın olan eskicininki nefsi vermek marifet değil dedi. Ya derdi vermesin ya da dermanını birlikte halk etsin. Şıpıdık derliklerini bozuk parkelerde sürüye sürüye çekildi gitti. Az sonra Ebe Hanım ellerinin kanıyla sokağa bir kahraman gibi girdi. Nefesler kesilmiş, gözler alabildiğine açılmıştı. Heyecandan sokağın kalbi duracaktı sanki. Ne oldu? Ne oldu Ebe Hanım? Kurtuldu mu? Ebe Hanım gülen gözleriyle haber verdi. Nur topu gibi bir oğlumuz oldu. Sokak sevinç gözyaşlarıyla çalkalandı. Hele şoförün karısı çıplak ayaklarıyla fırladı. Kaç vakittir küs olduğu komisyoncununkinin boynuna sarıldı. Kadının yanaklarını öptü öptü. Evet çok güzel. Ağzına sağlık Hı. arkadaşım. Bir isterseniz müzik arasını verin Bir dakika kadar. Arkadaşlarım, Ben de Haldun Taner'le ilgili hem yaşamıyla <gülüyor> ilgili bilgi ve de bir öyküsünü okuyacağım. Şimdi önce bir yaşamıyla ilgili bilgi veriyorum. Haldun Taner 16 Mayıs 1915'te İstanbul'da doğdu. 7 Mayıs 1986'da İstanbul'da yaşamını yitirdi. Son Osmanlı Meclisi'nde İstanbul milletvekili olan Profesörü Ahmet Selahattin'in oğluydu. Ör, e, orta, öğrenimin, orta öğrenimini 1935'te Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Devlet tarafından Almanya'ya Haltberg Üniversitesi'ne gönderildi. Siyasal Bilimler Fakültesi'ne devam etti. Zatüre olunca eğitimini yarıda bırakıp 1938'de İstanbul'a döndü. Tedavisi 1942'ye kadar sürdü. 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisi bölümünü bitirdi. Sanat Tarihi Kürsüsü'nde asistan oldu. 1950'den sonra İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Gazetecilik Enstitüsü'nde SSC Tiyatro Okulu'nda binlerce öğrenci yetiştirdi. İki yıl Viyana'daki Max, Max Randart Tiyatro Akademisi'nde öğrenim gördü. Viyana'daki bazı tiyatrolarda reji asistanı olarak çalıştı. 1957'de tekrar Türkiye'ye döndü. Gazetecilik Enstitüsü'ndeki derslerine devam etti. Tercüman ve milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı. Edebiyat yaşamına gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle ilk öyküsü 7 gün dergisinde. New York Herald Tribune gazetesinin 1953'te İstanbul'da düzenlediği öykü yarışmasında Şişhaneye Yağmur Yağıyordu öyküsüyle birinci oldu. 1956'da Varlık Dergisi'nin araştırmasında yılın en beğenilen öyküsü seçildi. Öykülerinde bireyin toplumdaki yaşam biçimleri üzerinde durdu. Bunların aksayan yanlarını mizah unsurları kullanarak anlattı. Eski ve yeni yaşam biçimi arasında kalmış insanların sonradan görmez zenginlerin yaşamlarını ele aldı. Toplumun değişik kesimlerinden seçtiği kişilerin tutarsızlıklarını, çelişkilerini, 200 İstanbul manzaraları oldu. Liv adlı oyunu Türk, tiyat Türk tiyatrosundaki ilk epik tiyatro örneğidir. Bu oyun Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, Yugoslavya ve çeşitli kentlerinde oynandı. Daha sonraki dönemlerde konularını güncel olaylardan alan siyasal, sosyal tartışmaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Zeki Alasya ve Mitrak Pınar ile Deve Kuşu Kabera Tiyatrosu'nu, Ahmet Gülhan ile de Tev Tiyatro Grubu'nu kurdu. Türk Orta Oyunu ve Tülaat Tiyatrosu ögelerinden ile büyük başarı kazandı. Benim öyküm çok uzun olduğu için böyle biraz hızlı gidiyorum arkadaşlarım. O nedenle özür diliyorum. Eserlerini hemen şöyle bir sıralamak istiyorum. Öyküleri, Yaşasın Demokrasi, Tuş... Şişhaneye yağmur yağıyordu Ayışında çalışkur. kur 12'ye 1 var Kızıl saçlamazon Yalıda sabah Oyunları günün adamı dışarıdakiler Ve değirmen dönerdi Fazilet eczanesi Lütfen dokunmayın Huzur çıkmazı Keşanları destanı Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım Zilli zarife Vatan kurtaran Şaban Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Astronot Niyazi, aşk Aşku Sevda, Dev Aynası, Yar Bana Bir Eğlence, Hayırdır inşallah, Eşeğin Gölgesi diye gidiyor. Fıkra Gezi ve Söyleşileri de, Deve Kuşuna Mektuplar, Hak Dostum diye başlayalım söze, Düşsem Yollara Yollara, Ölürse ten ölür canlar ölesi değil, çok güzelsin gitme dur, berli mektupları koyma akıl, <gülüyor> oyma akıl, önce insan olmak. Ee, şimdi hemen öyküme geçmek istiyorum. Ee, başka söylemek istediğim bir şey var mı diye baktım. Şimdi epik tiyatro derken, sen notlarını ararken, e, epik tiyatro biliyorsunuz siyasal amaçlı bir tiyatrodur. Evet. Brecht'in e, şeyini yaptığı, kuramını, kuramsallaştırdığı, kapitalizm ve sınıflı bir toplum eleştirisi yapar. Haydn Tener'in e, bu Deve kuşu Haberi'yle izlemişsindir. E, tabii hiç kaçırmazdım. E, değil mi? Tamam çok ufaktık o zaman parmak kadardı. <gülüyor> <gülüyor> Yaşımız ortaya çıkıyor. <gülüyor> evet Evet soru onu soru. izledik. E, şey yani Zeki Metin Akpınar'la Zeki Alasya'nın o Başarısının şey, arkasında. Ve e, evet. şey neydi Necmettin Erbakan evet. tiplemeleri öldürürdü. Evet. Ya tabii Haldun Taner hakikaten birçok tiyatrocunun da önünü açmış diye düşünüyorum bu eserleriyle. Çok cesur yani, tabii da ki şeylerde bu bunlarda ee, mizahla birlikte. Evet evet ama şey zaten benim şu şey okuyacağım Öykü hı -hı, de öyle. Böyle hı. çok tatlı esprileri olan bir öykü. Adamın yani yazarımızın şeyi tarzı o. Biraz böyle hem düşündürüp hem güldüren bir tarzı Bu var. O iki yazar da çağdaş aynı zamanda yaşamışlar. birisi iyi bir aile, aile çocuklarından ikisi evet, de. Birisi Adana'da Birisi İstanbul'da evet. ikisi kendi yaşamlarını kendi bölgelerini çok canlı anlatıyorlar. Aynı o toplumsal bilinçle ve arka planda birinde Çukurova birbirinde İstanbul var. Ama ee, sonuçta şeyi çok güzel hep, gözlemlemişler. Evet, çok güzel. Haldun Taner daha çok, çok orta sınıfı ele almış. Hı -hı. Yine tabii gibi. yaşadığı evet, bölgeden evet. itibaren. Evet. Şeyde mesela bu Haldun Taner'in ay ışığında şamata adlı oyunu, pardon öyküsü, toplumun varsıl kesiminden insanların yaşadığı bu çevrede bireysel çıkarcılığını işlemiş. Yani genellikle hep şey mesela Berlin mektuplarında da kendi insanlarımızı anlatırken Almanya'yı da anlatmış. Hmm. Haydar Belki de okumuş ya bir evet. dönem. Evet. Fakat Keşanlı Ali Destan da meşhurdur biliyorsun. Evet. Gülcü <gülüyor> canlandırdı. Evet. Evet. Şimdi hemen dönüşün Hikmetini sırf leyleklerin kendilerine yukarıdan kolay görünen nirengi noktalarını aramalarında buluyor. Peki ama o zaman leyleklerin Emir Sultan, İsa Bey, Eyüp Sultan gibi koyu Müslüman yerleri e, sevişlerini nasıl izah etmeli? Hele Eyüp'ü. İstanbul semtlerinin her birine bir arma seçilecek olsa Eyüp'ün günde muhakkak bir leylek resmi bulunurdu. Bulunmalıdır da. Her sonbahar leylekler göç ederken içlerinden en yaşlı birini eyp'e bırakmalarını Oralılar kendileri için büyük bir teveccüh sayıyorlar. Bir Eyüplü emekli tanırım. Leylek namaz bile kılar. Sen ne konuşuyorsun efendi diyor. Bu benim hikayesi anlatacağım İznikli Leylek. Namaz kılan soydan değildi. Çünkü Ramazan günü alenen solucan yiyordu. Zaten hali tavrı, yürüyüşü iki üç adımda bir durup düşüşünü dini bütün bir Müslümandan çok şüpheci ve kötümser bir filozofu andırıyordu. Bu leyleğin ermişlerle değil herhalde Voltaire'le akrabalı olacaktı. Leylek ihtiyatlı ihtiyatlı yolun bir sağına bir soluna bakındı. Görünürde kamyon, eşek, araba olmadığına kanat getirince gümüş saplı bastonuna dayanarak yürüyen kamburu çıkmış kadip bir ayağın azası misali ağır ağır bizim tarafa geçti. Biz hanın iç avlusunda sabah kahvaltısı ediyorduk. Leylek biraz ötemizde güneşli bir yer seçip gagası ile sararmış tüyleri dökülmüş göğsünü kaşımaya koyuldu. Kızlardan biri. Ay şu hale bakın dedi bayılırım şimdi bu ne şirin şey yok. hayvanın sokulganlığından cesaret alan bir başka kız da usulca yanına yaklaştı. Aklınca yakalayıp onunla bir fotoğrafını çektirmek istiyordu kız yaklaşınca leylek havalanmadı küçük çapta bir deve kuşu gibi zıplaya zıplaya uzaklaştı İşte o zaman anladık ki uçamıyordu. Uçamadığı anlaşılınca bu sefer dört talebe Leyla'yı dört yanından kuşatıp kısırmaya kalktılar. Ama avlunun, e, avlunun girdisini çıktısını çok iyi bilen hayvan ellerinden kaçıp kurtuldu. Profesör bir türlü yanmak bilmeyen piposunu nihayet ateşleyebilmişti. Bir nefes çekip kibrit atarken tuhaf şey dedi. Niye uçamıyor bu hayvan? Alman profesör. Herhalde ihtiyarlıktan diye teşhisi koydu. Kolonyal şapkalı doçent kamyon şoförüne sordu. Kaç yaşında var acaba? Yaşlı değildir o kadar. Siz bakmayın tüylerin döküldüğüne. Kanadı kırık da ondan uçamaz fakir. Yavru iken anası yuvadan atmış azı. Tesini mitolojiden hazırlayan gözlüklü bir delikanlı. Tıpkı hep hepastios gibi desenize diye söylendi. Ama pardon, onu anası Hera değil de babası Zeus diğer yeryüzüne. Kızlardan biri, sarı süveterlisi merakla kalkıp şoförün yanına gelmişti. ''Niye atmış yavrusunu?'' dedi. ''Neden atmış kuzusunu?'' ''Pardon, neden atmış kuzum?'' ''Söylesenize.'' ''Neden atacak?'' ''Ana leyleğin adetidir. Üç yavrusu olursa birini yuvadan atar. İşin kötüsü düşüp ölmemiş fakir.'' Telgraf direğine asılı kalıp kanadı kırılmış. Helvacı Musa çıkıp indirdi. Kanat vücuttan ayrılmıştı. Sade ufak bir yer tutuyor. İlkin ölecek sandık. hekme Hüda. iyileşti işte. Ama alil kaldı gayrı. Çırpınır çırpınır uçamaz. Öbürküler sonbaharda gidince bu ne yapıyor? Ne yapacak o gitmez kalır. Hepimizle övür oldu üç senedir. Uğrunu denemişler. Bütün esnaf sever onu Dükkanlara girer çıkar Kışın fırıncılar barındırıyorlar Yuvarlanıp gidiyor işte Sarı süveterli kız Hala Zalim anayı affetmiyordu Ana leyleklerin hepsi böyle taş yürekli mi olurlar Neden babası kardeşleri Mani olmamışlar Fotoğraf çektirme meraklısı Kızın demin kildebeleşmede Eli sıyrılmıştı Şimdi parmağının kanını emiyordu ah evladım dedi çok acıdım doğrusu bilsem kovalamazdım bak Allah da razı gelmedi zaten leylek han duvarının dibinde sanki kendinden bahsolunuyormuş gibi çalımlı çalımlı dolaşıyordu halinde tavrında sanki istese uçarmış da şimdilik keyfiyeye gezmek istediğinden uçmuyormuş gibi bir ifade vardı gökyüzünden inmiş olmanın olanca üstünlüğü ile Önünden geçmekte olan bir kediye bu aşağılık yeryüzü yaratığına küçümseme ile baktı. Kedi tıs diye kabardı. Sonra çardağa tırmanıp kaçtı. Kayboldu. Leylek onu korkutabilmiş olmanın cakası ile çöplüğe doğru yürüdü. Tepemizdeki çınarın yaprakları ılık bir rüzgarla tatlı tatlı hışırdıyordu. Bir kuş bir kuş öttü ve sustu. Leylek başını yukarı kaldırmış bakıyordu. Biz de yukarı baktık. Yükseklerden çok yükseklerden kendini rüzgara bırakmış bir leylek motorunu durdurmuş bir uçak gibi sessizce aşağı doğru kayıyordu. Yabancı leylek süzüldü geldi. Tam bizimkinin tepesine yaklaşınca çapkın bir kanat çırpışla tekrar havalanıp uzaklaştı. Bizim leylek onun arkasından baktı. Baktı sonra yine çöplükteki işine döndü. Yarım dakika geçmiş geçmemişti ki çocuklardan biri. Bakın bakın diye bağırdı. Deminki leylek şimdi yine süzüle süzüle iniyordu. <gülüyor> geldi geldi bu sefer büsbütün alçaktan sanki sürtünürcesine bizimkinin başı ucundan sey seyirtti. Geçerken bir teviye gagasını birbirine vuruyordu. İşte o sırada beklenmedik bir şey oldu. Bizim tüyleri dökükleyerek şöyle bir davrandı, kanat çırpıp havalanmaya yeltendi. Bütün kuvvetiyle çırpındı çırpındı. Ayakları yerden kesilip bir bir buçuk metre yükseldi. Ama hemen akabinde soluna doğru yan yatarak çöplüğe yuvarlanıverdi. Herkes soluğunu kesmiş onun hareketine bakıyordu. Sakat kanadı üstüne düştüğünden belli bir şey ki canı fena yanmıştı. Buna rağmen hemen kalktı, doğruldu, birkaç tutam tüyüne daha mal olan bir çırpınışla üstünün tozunu silkeledi. Sonra hiç bozuntuya vermeden sanki hiçbir şey olmamış, yürürken ayağı sürçüp de sendelenmiş gibi sessiz ve onurlu uzaklaştı. Elini ağzına tutmuş kibar kibar dişlerini karıştıran bir erkek öğrenci yalnız yanındakilerin duyabileceği bir sesle. Dişi leylek moruğu şişirdi diye mırıldandı. Yanındakiler gülüştüler. Leyli'nin arkasına bakan çopur kahveci yap numaranı al paranı diye söylendi. Hep böyle yapar bu namussuz. Uçamayacağını bildiğinden mi burada kalabalık gördü ya sırf kendini acındırmak için. Bak nasıl bütün yiyeceklerini veriyor kızlar. Evveli bu böyle değildi. Esnafla düşe kalka Hinoğlu. Hin Hinoğlu hinleşti. Çopur kahveci şu kadar yaşına rağmen leyleği kamyon şoförü kadar bile tanımamıştı. Bu leylek onurlu leylekti baba. Ne söylüyorsun sen? Bu leylek acınmaktansa ölmeyi ye, ye görebilirdi. Yazıklar olsun yahu. Biz insanlar bazen hayvanları bile kendimiz kadar ...aşağılık ve kötü niyetli yapabiliyoruz. Leylekle fotoğraf çektirmek isteyen kız... ...hayır dedi, numara filan değildir. Herhalde öbür leyleği tanıdığı için uçmak istedi. Belki de onası anası yahut yuvada kalan kardeşlerinden biriydi. Olamaz mı? Kızlardan sarı süveterlisi, hani şu demin... ...ana leylekleri aşırı derecede taş yürekli bulanı... ...hayır anası olamaz dedi... Onda zerre kadar evlen şefkati olsa yavrusunu yuvadan aşağı atmazdı bir kere. Kulanyal şapkalı doçent dizine tırmanmaya çalışan tesbih böceğine bir fiske atıp ayağa kalktı. Ben dedi emekliye ayrıldığı için artık uçuş yapmamayan bir hava subayı tanırım. İnanır mısınız herkes gibi yaya gezmek zilletine dayanamadı da kahraman Kahrından hastalandı, hastalandıydı adam. Kolay değil doğrusu. Enginlerde kanat çırpmaya alışık, serazat bir kuşun böyle han avlularında sürünüşü. Gezimize konuk olarak katılan öbür bölümün profesörü. Kafese kapatılan, e, kapatılan bülbül, uçamayan yaralı kartal, bütün bunlar az süre mi konu olmuştur dedi. Söylesene, asistan efendi, senin az buçuk edebiyatçılığında vardır.'' Öyledir efendim dedim. Hakkınız var. Bödölyar'ın böyle bir şiiri olacak yanılmıyorsam diye öbür doçent atıldı. Neydi bakayım onun adı? Damdösyen'den çıkma bir öğrenci. Albatros dedi. Çok güzel bir şiirdir. Ve genel istek üzerine şiirin aklında kalan kısımlarını okuyup Türkçe'ye çevirdi. Arkeoloji aslında şimdi zihnine bir uyanıklık gelmişti. Birden de Nietzsche'nin sözü olacak dedi. Aklım evet der, gururum hayır. Yo pardon, aklım hayır der, gururum evet. Böyle bir şey, buna yakın. Tıpkı onun gibi. Leylek'in insektleri evet diyordu, imkanları hayır. Leylek öyle mi düşünüyordu, böyle mi? Nietzsche'ye mi hak veriyordu, yoksa bodölyeri mi sevmişti? Bilinemeyecek. Hayvanlara insanca duygu ve düşünceler yormak ne derece doğrudur bunu da kestiremiyorum. Bildiğim bir şey varsa o da uçamadığıydı. Uçsa öbür leyleklerden biri olacak dişisini ensesinden ısırıp vuslata kavuşacak. Sonra tatminini bulmuş bütün öbür şır leylekler gibi kurumlu, kurumlu takta, e, taktakasından geçilemeyecekti. Uçabilse öbürlerinden başka bir leylek olamayacak. Üzerinde fikir yürütülüp hakkında hikaye yazılamayacaktı. Kaldı ki o takdirde daha mesut olacağı da söylenemez. Çünkü öyle değil mi yeryüzünde hiçbir şey istediğini de ele geçirmek kadar Kırıcı değildir. Ben tam bunu söylemeye hazırlanıyordum ki profesör piposunu ağzından çekip yeter artık lak lak dedi. Hadi gevezeliği bırakın da işimize bakalım. Alman profesör elinde kağıt kalem deminden beri camileri gezecek, grupla türbeleri inceleyecek, grubu ayırmaya çalışıyordu. Ayağa kalk dedi bir kere söze başladı mı isterdi ki herkes kulak kesip onu dinlesin Listedeki isimleri birer birer okudu gruplar kuruldu birinci grup yola koyuldu İkinci de hazırlanıyordu halbuki ben şu hülyalı hülyalı iznik sabahı yere sırt üstü yatıp masmavi gökyüzüne bakarak kafama üşüşen hayallere geçit resmi yaptırmak sonra da hasırın üstüne bağdaş kurup yaralı reyleğin hikayesini yazmak istiyordum Hocanın elime sıkıştırdığı kara kaplı Gabriel Dies Ottodorm koltuğunda güzel havada mektebi asamamış bir ilkokul öğrencisi somurtkanlığı ile kafiliye katıldım. Böylesi belki de hayırlı oldu. Çünkü bıraksalar orada oturup yaralı leyleğin hüsranı ile insanoğlunun kaçınılmaz kaderi arasında benzerlik bulan başımdan büyük bir hikaye yazmaya kalkacak yüzme gözüme bulaştıracaktım. Hikayemin son cümleleri kafamda hazırdı bile yazımı şöyle bitirecektim. Bütün çabalar boşa ne yaparsa yapsın istediği kadar havalanacağım diye çırpınsın sonunda insanoğlu da yaralı leylek gibi rezil ve perişan yan üstü toprağa yuvarlanıyor mu? Kaderlerimiz aynı. Uç e, uçamayacağını bilmek yine de uçmaya yeltenmek. Evet hiç hüzumu yokken bu yolda acıklı ve kötümsel bir hikaye yazacaktım. Hoca çağırınca yazmadım. Hikaye yerine o günümü Mahmut Çelebi Camii'nin kapık kitabesi Yakup Çelebi Zaviyesi'nin tuğla tezyinatını, Nerfer Hatun'un İmareti avlusundaki sütun başlıkları arasında tükettim. Yarın da İsmail Bey hamamının kesitini, kes e kesitini çıkaracağız. Ah, çok hızlı okudum Aslında çok Çünkü e, arkadaşımız <gülüyor> işaret yapıyor, bitmiyor evet. diye. Evet. Son ee... olarak e, sen bir şey diyor musun? Hayır. Şeyi bu. hatırlatalım. Arkadaşlarımız Eczacı Odası Edebiyat Kulübünü kuruyor. E, sevgili arkadaşımız Hatice Akbaydoğan başkanlığında bizler de bulunacağız. E, Katılımınızı şair bekliyoruz. şair ve yazar Enver Ercan yönetiminde. Ee, i̇lk toplantımız 3 Kasım Salı akşamı 8.30'da Eczacı Odası'nda Bir de bir ufak ipucu vereyim İlk bölümde e, Cemal Süreyya'yı incelemeyi düşünüyoruz Katılımlarınızı bekliyoruz Hoşçakalın Birlikte olalım Teşekkür ediyoruz Her şey için Edebiyat Güncesi Yapım ve yönetim Eczacı Hatice Ilgar Akbaydoğan